Hocam, bayan takipçilerimizin eşleriyle ilgili şikayetleri var sizlere. Evet. Her gün yaklaşık 5-6 mesaj alıyoruz bununla ilgili. Eşlerine küfür etmenin hükmü nedir hocam? Yani bir Müslümanın bir Müslümana sövmesi asla caiz değildir. Hakaret kul hakkına girer, onun ahiretteki hesabı çok şiddetli olur. Kaldı ki kişinin kendi eşine küfretmesi daha büyük bir vebal getirir. Evet. Neden? E çünkü bunların hukuku var birbirinin üzerinde. Resulullah aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ne buyuruyor? Hanımlarınıza iyi davranın, eşlerinize iyi davranın. Çünkü siz Allah'ın adını anarak onları kendinize helal ettiniz. Onlar sizin yanınızda Allah'ın birer emanetidir. Onlara iyi davranın. İçinizde eşlerine en iyi davranan benim buyuruyor. Onun için siz de eşlerinize iyi davranın diye veda hacinde. İnsanlığa gönderdiği son mesajlarında bunları söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E bir insanın hanımını izzet-i nefsini kırıp rencide edip ona sövmesi, anasına, babasına veya kendisine sövmesi asla affedilir bir şey değildir. Şimdi ondan sonra bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eşlerinize hakaret etmeyin. Siz ne yüzle, hakaret ettikten sonra ne yüzle akşam onunla aynı yastığa baş koyacaksınız? Evet. Aynı yatağa gireceksiniz. Yani adeta utanmıyor musunuz? Demek istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için gerçekten eşlerin birbirlerine karşılıklı saygı ile muamele etmeleri gerekiyor. Hanım da beyine saygılı olmalı, bey efendi de hanımına saygılı olmalı, ona sevgi ile muamele etmeli. Peki hocam bu durum eşler arasındaki nikaha bir etkide bulunur mu? Yani sövmek nikaha etki etmezse de, nikahının ortadan kalkmasına yolu açmasa da, Aradaki sevgi saygı bağları kopar. Evet. E, eşler arasında sevgi ve saygı olmadan evlilik hayatının huzur ve mutluluk içinde devam etmesi mümkün değildir. Gün gelir o ipler kopar, yuva dağılır. Allah korusun.